94. Devamı Memleketimizde Şam ve Irak nehirleri gibi nehirler akıtsın, atalarımızdan ölüp gidenleri bize geri göndersin. Onların içinde Kusay bin Kilab da olsun. Çünkü o doğru söyleyen bir reisti. Onlara senin söylediklerini soralım. Acaba hak mı batıl mı konuşuyorsun? Eğer bizim istediklerimizi yapar da o atalarımız seni tasdik ederse, biz de seni tasdik ederiz. Böylelikle senin Allah katındaki o büyük mertebeni görmüş olur da Allah'ın seni peygamber olarak dediğin gibi gönderdiğini anlarız." diye cevap Verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber dedi ki, ben size bunları yapmak için peygamber olarak gönderilmedim, ben Allah'ın bana yüklediği vazife ile size geldim, Allah'ın gönderdiğini size tebliğ ettim, eğer kabul ederseniz bu sizin dünya ve ahiretteki payınızdır, nasibinizdir, eğer bana karşı çıkarsanız ben, Allah'ın emrine, Allah benimle sizin aranızda hükmedinceye kadar sabır göstereceğim, Kureyşliler ise şöyle dediler, eğer bu söylediklerimizi de yapmazsan, hiç değilse kendin için bir şeyler yap, Rabbinden senin dediklerini doğrulayan, ''Seni bize karşı müdafaa eden bir melek göndermesini iste, Rabbinden sana bahçeler, altın ve gümüşten hazineler, köşkler vermesini iste de böylece seni çalışmaktan kurtarmış olsun, çünkü sen mayşetini elde etmek için pazarlara çıkıyor, bizim çalıştığımız gibi çalışıyorsun, böylelikle senin Allah katındaki faziletini bilmiş oluruz, eğer iddia ettiğin gibi peygambersen bunu yap, bunun üzerine Allah'ın Resulü onlara şöyle dedi, ''Ben bunu yapamam, Rabbimden bunları isteyen bir kimse de değilim.'' ben size bunlarla peygamber olarak gönderilmedim, lakin Allah beni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi, eğer benim getirdiklerimi kabul ederseniz bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir, eğer bana karşı çıkarsanız Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredeceğim, Kureyşliler, o halde bizim üzerimize gökten parçalar düşür, çünkü senin iddia ettiğine göre Rabbin isterse bunu yapar, sen bunları yapmadıkça biz sana iman etmeyiz, dediler, Rasulü Ekrem onlara, bu Allah'a ait bir husus. Sustur, i̇sterse sizin başınıza bunları getirir, dedi, Kureyşliler ise, Ey Muhammed, Rabbin bilmiyor mu ki bizler seninle oturacağız ve şu anda sana sorduklarımızı soracağız, isteklerimizi senden isteyeceğiz, bunun için bize cevap olacak bir şeyi niçin sana takdim etmedi ve öğretmedi, bu hususta başımıza geleceklerin niçin sana haber vermedi, bizim kulağımıza geldiğine göre, bunları Yemamed'e ismi Rahman olan kişi sana öğretiyormuş, yemin olsun ki hiçbir zaman Rahman'a iman etmeyiz, işte ey Muhammed, senin hakkındaki icraatlarımızdan ötürü artık mazur sayılırız, iyi bil ki seni bizim hakkımızdaki icraatında baş başa bırakmayacağız, ya biz yahut da sen helak olacaksın, dediler, içlerinden biri, biz meleklere ibadet ediyoruz, onlar Allah'ın kızlarıdır, dedi, başka biri de, sen Allah'ı ve melekleri peyderpey getirmedikçe sana iman etmeyiz, dedi, onlar Rasulullah'a bunları söyledikten sonra Rasulullah onların evinden çıktı, onunla beraber Abdullah bin Ebi Ümey, bin Muayir bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum da dışarı çıktı. Bu kişi Resulullah'ın amcası Abdulmuttalib bin Atike isimli kızının oğluydu. Abdullah, "Kavmin sana arz edeceklerini arz ettiler ey Muhammed. Sen ise hiçbirini kabul etmedin. Sonra senden kendileri için bir takım şeyler talep ettiler ve onunla senin Allah katındaki dereceni bilmek için istediler. Onu da yapmadın. Sonra onları korkuttuğun azabın hemen gelmesini istediler. Onu da yapmadın. Allah'a yemin ederim ki sana hiçbir zaman iman Etmem, ta ki sen bir merdiveni göklere dayayıp, o merdivenle göğe çıkıp, ben de sana baktığım halde göğe varıp beraberinde açık bir sayife ve senin peygamberliğini tasdik eden dört melek getirmedikçe, andolsun Allah'a, eğer bunu da yapsan sanırım yine seni tasdik etmem, dedi, sonra Resulullah'tan ayrıldı, Hazreti Peygamber de üzüntülü ve sıkıntılı olarak aile efradına döndü, çünkü kavmi tarafından davet edildiğinde umduklarını bulamadı ve üstelik onların kendisinden ne kadar uzak olduklarını gör. Altyazı